338, numaralı konu, siyah bir adamın kıssası, evet, bir kişi Hazreti Peygamber'e geldi ve, ey Allah'ın Resulü, ben siyah renkli bir kişiyim, yüzüm çirkindir ve malım yoktur, eğer ben ölünceye kadar bunlarla savaşırsam cennete girecek miyim, diye sordu, Hazreti Peygamber, evet dedi, böylece o kişi öne doğru gitti, şehit oluncaya kadar savaştı, şehit olduktan sonra Peygamber'e getirdiler, Hazreti Peygamber, Allah senin yüzünü nurlandırmış, kokunu güzelleştirmiş, Malını çoğaltmıştır. Onun ela gözlü cennet hurilerinden olan iki karısını gördüm. Cübbesini aralarında çekiyorlardı. Her birisi onun kucağına ben gireceğim diyordu." dedi.